Eûzu billahi minash-şeytanir-racîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdalillahi <Sessizlik> nahmedu ve nestaînuhu <Sessizlik> ve nestağfiruh. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min Men yehdihillahu fe lâ ve men yudlil fe Ve eşhedü en lâ ilâhe illallah vahdehu lâ şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlüh. Emma ba'd. Fe inna'stağl hadîsü kitâbillah ve hayral Muhammedin sallallahu aleyhi ve ve şerrü'l umuri mutafaatuha ve kullu mutafaatin bid'a ve kullu bid'atin zalale ve kullu zalaletin fenal Zebercet kitabında Kitabu Züt Kibrin Akibeti başlığına kalmıştık 1064 no'lu rivayet İtirme bin Halid el Mahzumi Reymullah dedi ki İbn Ömer radıyallahune aleyhi ve dedim ki ey Ebu Abdurrahman Mugireo'lları kendilerinde büyüklenme bulunan bir kavimdir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden bu konuda bir şey işittin mi? i̇bn Ömer radıyallahu anh'a güldü ve şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Herhangi bir kimse kendisini büyük görür ve yürüyüşünde böbürlenirse Allah azze ve celleyle ile ancak o öfkeliyken karşılaşır. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Cemalettin el-Mizzi, Hisan'da, Bukhari Edebül Müfret'te, Ahmet bin Anbel, Hakim i̇bn Sakir Asakir, methu't tevazu'da rivayet etmişlerdir. Elbani sahih'a da tercih etmiştir. 1065 no'lu rivayet Ebu Seleme bin Abdurrahman Raymallah dedi ki: "Abdullah bin Amr ve İbn Ömer radıyallahu anhum Merve üzerinde karşılaştılar. Beraberce konuşarak indiler. Sonra Abdullah bin Amr radıyallahu anh, gitti ve İbn Ömer radıyallahu anh, oturup ağladı. Ona neden ağlıyorsun ey Ebu Abdurrahman denildi. O da dedi ki: şu yani i̇bn Amr radıyallahu anh'a Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işittiğini söyledi. Kim kalbinde hardal tanesi kadar kibir varsa Allah azze ve celle onu cehenneme yüzü üzere yuvarlar. Bu hadis Bukhari'nin şartına göredir. Darekutni Efrat'ta Ahmet bin Amdel Begavi Muce Müsabede Taberani Müsnedü Şami'nde i̇bn dünya Büdünya Tevazu'da Beyhak Şuab-ı Liman'da İbn-i metod Tevazu'da rivayet etmişlerdir. Muhbir bin Hatice Müsaih'de Tarihci etmiştir. Allah'ın nimetinin kulun üzerinde görülmesi 1066'ın olu rivayet. Malik bin Nabla el-Cüşemi radiyallahu dedim ki, Ey Allah'ın Resulü bir adama uğradım, beni misafir edip ağırlamadı. O bana geldiğinde ben de ona aynı şekilde davranayım mı? Buyurdu ki, bilakis onu ağırla. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni üstü başı dağınık bir halde görünce malım var mı diye sordu. Ben evet her çeşit malım var. Allah bana develer ve koyunlar verir dedim. Buyurdu ki, Allah'ın nimetinin eseri üzerinde görülsün. Bu hadis Müslim'in şartına göredir. İbn-i Hacer el-Azgalani, Emalül Mutlaka'da, Ahmet bin Anbel, Hakim, Tayalisi, Ebu Davud, Nesai, Tirmizi, İbn-i Yasım, El-Ahadbel de, Taberani, Cami-i ahlak Ravide, hatib el Bağdadi, Beyhaki Sünende ve El-Adad'da rivayet etmişlerdir. Muhbil ben Hadica, Müsait'de tercih etmiştir. Yani burada kişinin Allah Azze ve Celle kendisine imkan verdiği zaman üstü başı dağınık yani düşük kıyafetler giymesi hoş görülmemiş bilakis Allah'ın nimetinin kulun üzerinde görülmesi gerektiği vurgulanmıştır şükrün fazileti 1067 olur rivayet Ebu Reyl Radyolant'tan sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki yayıp de şükreden oruç tutup da sabreden gibidir bu hadis Bukhara Müslüm'ün şartlarına göredir bunu i̇bn Uzeyme, Ebu Avane Mustahreç'te, İbn-i Hibban, Ahmet, Hakim, Tirmizi, İbn-i Bezar, Bezzar, Taberani, Ebu Yala, Müsnedüşşeyap'ta Kudayi, Hilyat-ül Evliya'da Ebu Naim ve Sünnende Beyhak rivayet etmişlerdir. Elbani da tarih etmiştir. Yani burada nafile oruç kastediliyor. de şükreden, şükrünü eda eden bir kul, Nafile, oruç, maksulet ve sabreden gibidir. Yani Sabip olarak aynıdır deniliyor. Allah ile karşılaşma istemek 1068 no rivayet Enes radıyallahu anh'ten. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah ile karşılaşma isterse Allah da onunla karşılaşma ister. Kim de Allah ile karşılaşmayı istemezse Allah da onunla karşılaşmayı istemez. Dedik ki yalan Resulü hepimiz ömründen hoşlanmayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki. Ölümden hoşlanmamak değil. Lakin mümin ölüm anındayken kendisine Allah Azze ve Celle'ye varacağına dair müjde geldiğinde ona Allah ile karşılaşmaktan daha sevimli gelen bir şey olmaz. Allah Azze ve Celle de onunla karşılaşmayı ister. Facir veya kafir ise ölüm anında kavuşacağı şerre dair haber gelir. Böylece Allah ile karşılaşmak istemez. Allah da onunla karşılaşmak istemez. Bu hadis müslümin şartına göre zayittir. Ahmet bin Hanber, Mucemilev-i Taberani ve Ebu Yala rivayet etmişlerdir. Yani burada Allah ile karşılaşmayı istemek veya istememek, ölümü istemek veya istememekle alakalı değil. E, ölüm anında işte varacağı yerin müjdelenmesiyle alakalı. Yani o andan itibaren e, söz konusu olan bir durum bu hadis. Amellerde dengeli olmak. 1069 malı rivayet, Abdullah bin Amr radıyallahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her amelin bir dinçlik dönemi vardır. Her dinçlik döneminin de duraklaması vardır. Kimin duraklaması sünnetime göre olursa kurtulmuştur. Kimin duraklaması da başka bir şey olursa helak olmuştur. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartına göredir. Her evi Ahmet i̇bn Zeyme, İbn-i İbdan, Bezzar, Taberani, i̇smail el Esbehanet, Tergib ve Terhib'te, Haris bin Ebi Usame, Müsnedinde, Heysemin Kuleybe Şaşi, Müsnedinde... İmnebi Asım es de taha Taha-ül-Müşkül-Lasar'da, Beyhak-i şuhab rivayet etmişler. Elbani Sayha'da, şeyh Mukbil Muhbili say ül tercih etmiştir. Diğer rivayet daha uzun metniyle şu şekilde geliyor. Abdullah bin Amr radıyallahu anh, dedi ki, ben ibadette gayretli bir kimseydim. Eğlendiğimde babam hanımıma geldi ve hocanı nasıl buluyorsun diye sordu. Hanımım dedi ki, ne iyi bir adam. Uyumuyor ve her gün oruç tutuyor. Benimle babamın, arasına giriyor. Bunun üzerine babambara bana dedi ki seni Müslümanlardan bir kadınla evlendirdim. Sen de ona bunu mu yapıyorsun? Kendimde kuvvet gördüğüm için onun söylediklerini aldırmadım. Yani bunu İbn Amr diyor. Bu durum Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ulaşınca şöyle buyurdu. Lakin ben gecenin bir kısmında uyur bir kısmında da namaz kılarım. Bazı günler oruç tutar bazı günler tutmam. Oruç tutup namaz da kıl. Bazı günler oruç tutma ve uykunu uyu. Her aydan üç gün oruç tut. Ben bundan fazlasını yapacak gücüm var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Davud aleyhisselamın orucunu tut. Bir gün oruç tut. Bir gün iftar et. Kur'an'ı bir ayda oku buyurdu. Ben ey Allah'ın Resulü bundan fazlasını yapacak gücüm var dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o halde on beş günde oku buyurdu. Yani hatmet manasında. Ben ey Allah'ın Resulü bundan fazlasına gücüm yeter dedim ve yedi günde okumaya kadar devam ettim. Yani buna indirilene kadar. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Heramelin bir dinçlik dönemi vardır. Her dinçlik döneminde duraklaması vardır. Kimin duraklaması sünnetime göre olursa hidayet bulmuştur. Kimin duraklaması da başka bir şey olursa helak olmuştur. Sonra Abdullah bin Amr radıyallahu dedi ki, Ben yaşlanıp zayıfladığım zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ruhsatını kabul etmiş olmayı ailemden ve malımdan daha çok arzu eder oldum. Bu hadis Bukhara ve Müslüm inşaatlarına göredir. Bezzar i̇bn Zeyme, Ebu'l-Leys Es-Semel Kandi, rivayet etmişlerdir. Evet, burada amellerde dengeli davranmaya Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir yönlendirmesi var. İbn-i Amir o sıralarda genç bir çocuk, delikanlı, 14-15 yaşlarında. işte bir de evlilik gibi bir durum başına geliyor, evlenmiş. Hanımı şikayet... Babından değil de onu övüyor yani uyumuyor, her günde oruç tutuyor. Dolayısıyla hanımıyla da ilgilenmiyor bu manaya da ima etmiş oluyor. Babası buna karşı çıkınca yani ona nasihat edince İbn-i yani ben daha gencim, kuvvetliyim diyerek buna aldırmıyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'a iletiliyor bu durum, Allah Resulü de işte bu nasihatleri yapıyor. Halk arasında yaygın olan bir söz var aslında bu hadisten alınmıştır o. İşte hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalış, yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalış diye. E, hadis böyle değil esasında. İ'mel e, fit dünya diye geçer. Yani amelet. Amelini dünyada hiç ölmeyecekmişsin gibi yap. Yani burada çalışı e, sanki dünya için çalış gibi e, tercüme ediyorlar veya öyle e, ediyorlar algılıyorlar. Doğrusu ameldir burada. E, yani hiç ölmeyecekmişsin gibi dünyada öyle amel et. Yani amelini böyle dengeli yap demektir bunun manası. Yani hiç ölmeyeceğini düşünen bir adam kendisini böyle yorucu amelleri her gün oluşturmaya tutmaya e, ayırmaz. Yani hep işte geceleri uyumamak üzere kendisini böyle ayarlamaz. Hiç ölmeyeceğini düşünen bir adam. Amelini böyle dengeli yap diyor. E, tamamen de boşlama. Yarın ölecekmişsin gibi. Yani yarın ölecekmişsin gibi de ahiret için amel et. Yani tamamen boşlama. Yani Yarın öldüğünde amelsiz Allah Azze ve Celle'nin huzuruna gitme. Bu da işte e, ortada, dengeli bir amel tut demektir esasında bu hadiste ifade edilen mana. Fakat onu işte dünya içinde çalışacaksın, hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için çalışacaksın gibi böyle e, anlamak istemişler bazıları. Bu hadisten alınmadır. Yani o hadis zayıf isnadı. O lafız zayıf ama aslı budur. Yani e, her amelin bir dinçlik dönemi var. Yani insan Allah Azze ve Celle'nin yoluna yöneldiği zaman bir dinçlik, bir coşku hisseder, e, coşkunluk e, hasıl olur. O zamanlarda böyle aşırılıklar içerisinde kalabilir, aşırılıklara meyledebilir insan. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam işte amelin, İslam'ın da dinin de böyle bir dönemi olduğunu, insan dine girdi zaman böyle e, duygusal taşkınlıklar içerisinde olduğunu Bildiriyor. Bu değişik dönemi, buna bu zamanda itibar etmeyin. Başka bir rivayet bu. Ee, yani bu coşkunluk döneminde bir insanın parmakla gösterilir olduğuna itibar etmeyin. O taşkınlık döneminde. Önemli olan duraklama dönemi gelecek ona, bir durgunluk dönemi gelecek. O durgunluk döneminde de, taşkınlık döneminde de, durgunluk döneminde de, her ikisinde de sünnete uygun hareket ediyor mu, dengeli hareket ediyor mu, siz buna itibar edin diye Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Buna yönlendiriyor. Burada da işte her dinçlik döneminde bir duraklaması var. Kimin duraklaması sünnetime göre olursa. Bazıları mesela, mesela tasavvuf yollarında bu tip şeyler oluyor. Çünkü tasavvufçularda bu taşkınlığa yol açıktır, ibadetlerinin önüne açıktır. Yani sünnete göre bir hizaya koyma söz konusu değil. İşte gece namazlarıdır, her gün oruç tutmaktır vesaire vesaire. Onlar bu tip sapmalara müsait bir yol çiziyorlar. O dönemlere girer insan, yaşamına bu şekilde bir şekil verir. Sonra bu coşku dönemi gittiği zaman, bakarsınız bu ibadetlerden hiçbir şey kalmaz. Yani bırakın nafileleri, belki farzları da terk eder hale gelir. Yani dünyaya da kendisine kaptırır gider. Allah Resulü aleyhissalat olsam işte bu duruma dikkat çekiyor. Allah Azze ve Celle'nin El-Basit ve El-Hafit isimleri, yani el kâbid estavrla basit böyle genişlik vermesi Allah genişlik verir. Yani manevi olarak da verir bu genişliği. Dünya malında genişlik vermeye de e, bisat denilir. Yeryüzünün yayılması, genişletilmesi bu da bisat ile açıklanır. Bast hali işte manevi olarak yaşandığı zaman işte bu coşku dönemi, dinçlik dönemi hasıl olur. Allah azze ve celle'nin bu isminin tecellisidir. O coşku döneminde e, kişi dengede durmakla imtihan edilmektedir esasında. Yani bu coşku döneminde dengeyi gözetecek mi? Yani sünnete riayet edip dengeyi gözetecek mi? Nitekim daha önce Enes Radyalant'tan gelen rivayetten bahsetmiştik. Üç tanesi abi. İşte birisi ben et yemeyeceğim diyor. Birisi ben kadınlardan uzak duracağım, evlenmeyeceğim diyor. Bir tanesi ben her gün... Oruç tutacağım, bir tanesi de gece uyumayacağım, namaz kılacağım diyor. Yani bu dişilik dönemini verdiği, coşku dönemini verdiği gaz ile, galyan ile e, bu tip şeylere girişiyorlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tabi bunları tasvip etmiyor ve onlara yolu gösteriyor. Benim sünnetim bu. Ben Allah'tan bakın en çok korkanınız benim ve onu da en iyi tanıyanız, en iyi bileniniz benim. E, ya bana uyarsınız ya da benden değilsiniz. Yani benim sünnetim bu e, diye onları uyarmıştı. Sabilerini bu şekilde terbiye etmişti. Yani o coşku dönemlerinde aşırı amel yapmayı engellemekte de sünnettendir. Yani aşırılık yapanların bu aşırılığını engellemek. Ayşe radiyallahu anh, anh dediği gibi Allah Resulü katında amellerin en sevimlisi az da olsa devamlılık arz edendir. Devamlı olandır. Yani senin yaşlılığın olacak, hastalığın olacak, güçten düştüğün <gülüyor> zamanlar olacak. O halde dengeli bir amel tut. Yani az da olsa mesela düşün gece namazı ne kadar müsaade edilmiş bize? İster Ramazan'da, ister Ramazan dışında. Vitir'le beraber 11 rekat. Yani bazılar sabah namazın o fecin sünnetiyle beraber 13 sayıyor. 11 rekat. Bundan fazla yapamazsın. Ama kendini daha güçlü, daha imkan sahibi hissediyorsan, çok ibadet yapmak istiyorsan en fazla ne yapabilirsin? Bunun kıyamını uzatırsın. Mesela Kur'an-ı Kerim okumayı uzatarak o 11 rekatı belki geceden sabaha kadar uzatabilirsin. Yani bu mümkün, bu meşrudur. Ama az da olsa devamlı olandır. Sen bunu yapabilirsin, meşru olan budur ama herkes kendince uygun olan şeyi seçmelidir burada. Bazısı 2 rekat kılar, bir de bitirekler, 3 rekatla idare eder. Evet. Önemli olan ilerleyen zaman içerisinde. Yani Allah sana eğer ömür verir de yaşlanırsan, yaşlık dönemleri baş gösterirse veya hastalık güçten düşme gibi haller arz olursa sana, bu sefer o zaman da bunu tamamen terk edeceğim bir pozisyon olmasın. Bir dengeli bunu yap. Kur'an okumada böyle, yani gece ibadetlerinde böyle, oruç meselesinde böyle. Mesela burada Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, her aydan üç gün oruç tut diyor. Yani Ebu Derre Radyalan'ta genelde olarak işte bunun Eyyam-ı Bit olması, yani beyaz günleri, 13, 14, 15. günler Arabi ayın bu günlerinde olmasını tavsiye ediyor. Ee, bunun gibi veya daha fazlasını yaparım diyen adam, pazartesi perşembe bu tavsiye edilmiştir. Ben daha fazlasını yaparım diyene burada dediği gibi bir gün tutup bir gün tutmamak. Yani her gün oruçlu geçirmek e, bu yasaklanmıştır. Ama bir gün tutup bir gün tutmamak da en zor oruçtur. Yani her gün tutmaktan daha zordur esasında bu. Bir gün tutup bir gün e, iftar etmek. Çünkü vücudun alışmasına müsaade etmeden bir gün e, iftar ediyorsun, bir gün oruç tutuyorsun. Vücut e, belli bir şeye alışmadan bu böyle gidiyor. Bu en zorudur. Davud Aleyhisselam'ın orucu da budur. Bu meşrudur ama dediğimiz gibi İbn-i bunu tercih etmiş artık en son sınırı bu diye. Ondan sonra da yaşlanınca pişman oluyor diyor ki, Keşke Allah Resulü'nün verdiği ruhsatı kabul etseydim artık bana zor gelmeye başladı diyor. Kur'an-ı Kerim okumalı da böyle. Ayda bir hatmet Kur'an-ı diyor. Ayda bir hatmet nedir? Yani bir Müslüman demek ki günde bir cüz okumalı. Yani Kur'an'dan bir cüz okumalı. Bir cüz okursa ayda bir hatmeder. Ha bu nafiledir. Farz olarak söylemiyoruz bunu. Bu nafiledir. E, nafile ibadet etmek isteyen kimse için daha fazlasını isteyince 15 günde hatmet. Daha fazlasını istiyor. 7 gün diyor Allah Resulü Aleyhissatü sallam. Yani bir haftaya kadar. Fakat o da ağır geliyor sonra yaşlanınca. Yani bu bana ağır gelmeye başladı dedine bunlar hepsi dahil. Yani 7 günde Kur'an hatmet diyor. işte 2 güne bir oruç tutuyor. Bir gün tutuyor, bir gün bırakıyor, bir gün iftar ediyor neyse. Bu artık ağır gelmeye başlıyor. Yani İbn-i Amir bu kıssası bize e, ibrettir. Yani örnek olmalıdır. İbadetlerde dengeli bir yol tutma konusunda örnek olmalı. Yani diğer lafız, yani zayıf tarikle gelen lafza dikkat edin. Yani işte dünyada hiç ölmeyecekmişsin gibi amel Yani bu şekilde dengeli olsun. Çok fazla amele kaptırma kendini nafile ibadetlere. Ama yarın ölecekmişsin gibi de ahiret için amel et. Yani amelde boşlama. Nafilelerden bir Müslüman mutlaka e, ibadeti olmalı. Yani farzlarla sınırlı kalmamalı. Evet, Bedevi'nin birisi geliyor Allah Resulü Aleyhisselatü sana sadece farzları soruyor. Farz olan nedir? Bundan fazlasını yapmam diyor. Bundan eksini de yapmam, fazlasını da yapmam diyor. Bu farz. Bunu dediğini yaparsa diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu kurtuldu tamam. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın civarında olan, yani bu bedevi dışındaki, ilim sahibi olan, medeni olan sahabelere baktığımız zaman bunların hep ibadetlerden, nafile ibadetlerden kendilerine mutlaka pay edindiklerini görüyoruz. Yani gece namazı olsun, Kur'an-ı Kerim okumak olsun, oruç tutmak olsun. Neden bu? Çünkü bunlar daha bilinçli, daha ilim sahibi esasında. Çünkü, Ebu Hürer'e Radyalan'tan gelen rivayette de deniliyor ya, kul e, kabre girdiği zaman ilk sorgulanır şey namazdır. Namazında eksiklik varsa nafilelerine bakılacak. Nafilelerde, farzlarda yaptığı eksiklikler tamamlanacak. Yani kılmadığı namaz değil. Namaz kılmazsa zaten kafir olur. Kıldığı fakat huşusunda eksiklik yapmış, abdestinde eksiklik yapmış, kusur yapmış, rükûnda, secdesinde eksiklik yapmış, hatalar var, eksiklikler var. Buradaki eksiklikler nafile ibadeti varsa bunlardan tamamlanacak. Yoksa, yani tamamlayacak bir şey bulmazsa namazın hesabını vermedikçe diğer amellerine geçilmeyecek. Aynı şekilde oruç, zekat, diğer ibadetleri de bu şekilde. Bu sebeple bizim... E, nafile ibadetlere de ihtiyacımız vardır. Bizim daha fazla ihtiyacımız var. Yani sahabelerden daha fazla ihtiyacımız var bizim. Çünkü o sahabeler yani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a yakınlıkları sebebiyle hem amelleri düzgün kitaba sünnete uygun vahye mutabık amelleriydi e, hem de onların faziletleri yani Allah Azze ve Celle tarafından seçilmiş olmaları. Allah Resulü'ne arkadaşlık için seçilmiş kimselerdir. Onlara nazaran bizim daha fazla ihtiyacımız var. Fakat bu ihtiyacımızın olması bizi sünnetin dışına çıkmaya götürmeyecek. Bilakis sünnetin sınırlarında az da olsa yani her aydan üç gün oruç tutmak olabilir. Yani buna devam etmeli Müslüman veya pazartesi, perşembe oruçları. Gece namazı yani iki rekat da olsa, bitirle beraber üç rekat da olsa Müslümanın böyle bir abeti ibadeti olmalı. Bu salihlerin adetidir Kur'an-ı Kerim'de bildirildiği gibi. Yani Kur'an-ı Kerim'de zaten asla terk etmemesi gereken, e, kıraatine devam etmesi gereken bir şey. Çünkü bu Kur'an dan dolayı Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam ümmetinden davacı olacak. Kur'an'da bildirilmiş. Benim bu ümmetim, yani Kur'an'ı büsbütün terk ettiler diye birilerinden davacı olacak Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam. Gerek içerik olarak, gerek kıraat olarak bilgisayar. E, yani içerik dediğimiz tefsiri, manası anlamaya yönelik çalışmalar ve gerek kıraat olarak yani okuduğun her bir harften dolayı 10 kat ecir Allah tarafından vaat edilmiş. Müslümanın bu tip şeylere hırslı olması lazım. Yani az da olsa devam ettiği nafileleri bulunmalı. İnsanların korkusu haklı söylemeye mani olmasın. 1070 olur rivayet Ebu Said el-Hudri radiyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Birinizi gördüğü veya bildiği bir hakkı söylemekten insanlardan korkusu alıkoymasın. Ebu Said Radyovalan dedi ki, ''Bu hadis benim bineğime binip Muaviye'ye gitmeme ve onu kulaklarını doldurup dönmeme sebep olmuştur.'' Yani bu hadisten dolayı, Allah Resulü'nün bu hadisinden dolayı ben Muaviye'ye gittim, bineme bindim, onun kulaklarını doldurdum, Yani ona vaaz nasihat yaptım, uyarılar da bulundum ve o yüzden geri döndüm diyor. Evet, bu hadis Müslim'in şartına göredir. Ebbin Humeyd Ahmet, İbn İbban Tayalisi İbn Mace Merveze Ahbaru Şuyuk'ta, Ebu Yala Taberani Evsat'ta, Esbehani Tergip'te, Herevize Mülkelam'da İbnü'd-Dünya El-Emru bil Ma'ruf'ta, Kudai Ebu Nuaym Hilletü'l Evliya'da, Beyhaki Sünen'de ve Şuabü'l İmâd İbn Asakir tarihinde rivayet etmişlerdir. Muhbib bin Adı tercih Müsned'de etmiştir. İnsanların arasına karışıp sabreden 1071 Nual rivayet i̇bn Ömer radiyalanmadan Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, İnsanların arasına karışıp da onların ezalarına sabreden mümin, insanların arasına karışmayan ve onların ezalarına sabretmeyen müminden hayırlıdır. Bu hadis Bukhara ve şartlarına göredir. i̇bn Semun emalisinde, Bukhara'da bir müfredde, Ahmet, Tayalisi İbn-i Ebişey ve İbn-i Mace, Tirmizi, i̇bn cad Müsned'inde, Begavi şer de ebul Fadl az-Zuhri hadis cüzünde Taberani, Hennat Zü'd ve Ebu e, e, Şeyh tabakatında İsmail el-Esbani Et-Tergib ve Terhib'te Ebu Naim el-Milletu'l-Evliya'da Harayte İttilalü'l-Kulub'te Lalkay İtikad'da İbnü'l-Dünya Muzaratun Nas'ta İbn Khan'ı Mucemü'sâbede İbn Şeyh'in Et-Tergib'te i̇bnül Muhri Mucem'inde Taha Cevheru'ş-Şukla'da Beyhaki Sünen'de ve Şuabü'l-İman'da İbnü'l-Adim buhayyetül Tarih-i Rivayet ettiler, Elbani Sayıha da tercih etti. Bu, bu hadis e, daha uzun bir lafzıyla da gelmiştir. Yani kuvvetli mümin, zayıf müminden daha hayırlıdır. Baş tarafı böyle geliyor. Fakat her ikisinde de hayır vardır. Yani müminin zayıfında da kuvvetsinde de hayır vardır. Fakat kuvvetli olan, e, zayıf olandan daha hayırlıdır deniliyor. Devamı bu şekilde geliyor. İnsanların arasında karışıp, e, halkın arasında yaşayan ve ondan ezarlarına sabreden mümin, Onların arasına karışmayan, yani uzete çekilenden daha hayırlıdır. Yani bu e, işte yerine göre tercih edilecek bir durum. Yani insanların arasına karışıp sabretmekle, e, onlardan uzet edip e, sabretmek, bunlar yerine göre e, değerlendirilecek şeyler. Bazı durumlar mesela e, Huzeyfe Radiyalan hadisinde geldiği gibi, Müslümanların imamı ve cemaati olmadığı zaman yani bütün fırkalardan uzaklaşmak emrediliyor. Böyle bir durumda uzlet gerekli olabilir. Bu daha hayırlı olabilir. Çünkü böyle olmadığında ne olur? Fırkalar söz konusu. Yani burada bidat fırkaları. Yani fısktan bahsetmiyoruz sadece. Burada fıskla ilgili şeyler, fıska girme endişesi vardır. Ama bidat daha farklı bir şey. Mesela Öyle bir yerde yaşıyorsunuz ki gerçi şu an neredeyse böyle bir zamandayız yani. el sünnetin neredeyse yok denecek kadar azaldığı bir zamandayız. Farklı yerlerde yaşayan Müslümanlar düşünün. Şimdi bulundukları yerlerde ilmi ikame eden, kitap ve sünnet ilmini ikame eden bir ilim ehli olmadığında ne olacak? Bidat ehlinin, işte televizyon var, yayın vasıtaları var, internet var, şu var, bu var, kitaplar Kitapların hepsi karma karışık, ve hak ile batılın birbirine karışık olduğu e, yayınlar. Yani internet yayınları da böyle, kitap basılı yayın da böyle, görsel medya da bu şekilde. Hak ile batılın karışık olduğu şeyler. Dolayısıyla insan Allah'a kulluk etmek istediğinde, ibadet yerine getirmek istediğinde e, hakkı tespit etmekte zorlanıyor. Menheç bilmiyor, yol bilmiyor. E, dolayısıyla böyle bir zamanda... İşte fırka ehli olmamak için yani uzete çekilmesi. Yani böyle bir zamanda uzete çekildiği zaman hakkı bulacak mı belki isabet etmeyebilir. Hata ettiği şeyler olabilir ama Allah'ın onu affetmesi umulur. Ama bir fırkanın bir bidat fırkasının ehli olmaz. Çünkü bir bidat fırkanın ehli olduğunuz zaman fırkalara bakın. 72 fırkanın hepsi de kendilerinden olmayanı tekfir eder. Yani onu Müslüman görmez esasında. Bir tek el Sünnet karşıdır bundan. Yani el sünnet ehli İslam'ın hepsini Müslüman görür, ehli İslam görür. Yani, yani münafık gördü olabilir. İçerisinde bidat ehli, nifak ehli olanlar vardır ama hepsi ehli İslam olarak kabul edilir. Ama bidat ehli böyle değil. Bidat ehli kendinden olmayan mesela tarikatçılar kendi şeylerinden biyat almayanı esasında kafir görür, görürler. Halihazırda görmese bile onun Müslüman olarak ölmeyeceğine itikad ederler. Yani bu mesela tarikat zamanlarında bize söylenen bir şeydi. Bir kimse bir şeyhden biat etmeden ölürse küfür üzere ölür, cahiliye üzere ölür diye itikat böyleydi. Tarikatçılar böyle. İşte diğer fırkalara baktığın zaman bunların hepsi böyle esasında. Yani bunlar fırkalaştıklarında, kuvvet bulduklarında hele bir de siyasi bir kuvvet, destek bulurlarsa, mesela şu an görüyorsunuz daha önce mesela sünnet inkarcılarına bakın, nasıl kendi hallerinde kenardan eleştiri yaparlardı, ona buna işte dil uzatırlardı. Görüş bildirme şeklinde ürkekçe. Şimdi Devlet oldular, hükümet onların bir nevi zihniyetine geçti. Şu an daha saldırganlar, kendilerinden olmayanlara karşı daha hakaretvari, daha, aşa daha aşağılayıcı, dinden çıkarıcı, Müslüman görmeyen tarzda o moda girdiler. O kuvveti buldukları için. Yani itikatlarında bu potansiyel var zaten. Yani Şiası biliyorsunuz yani Rafizi, İran bunu yapmıştı. Husiler, Zeydiler Yemen'de yaptıkları. Bunların, bu fırkaların hepsi esasında kendileri gibi inanmayanları e, tekfir etmektedirler. Bir tek ehl sünnet bunlar. Birbirlerine tekfir etmelerine rağmen birbirleriyle de iyi anlaştıklarını da görebilirsiniz. Takıyeyi, bu takıyeyi de yapıyorlar. Ama e, ehl-i sünnet, onlar tekfir etmez. Tekfir etmez ama onlarla da anlaşıp bir arada gelmez yani. Yani bir de deliyle de bir araya takıya yapma gibi bir şey yoktur. Hak neyse, el sünnet sünnetin meneci e, ona göredir. Yani batılayacılık yoktur el sünnetin menecinde. E, bu sebeple e, böyle bir ortamda, yani fırkalaşmaların e, çoğaldığı bir ortamda e, insanın uzvet etmesi de gerekebilir. Yani hakkı bilebileceği, tespit edebileceği, tayin edebileceği, cemaati yoksa yani Sahabe, kendisini sahabe cemaatine bağlayan ilim ehli yoksa imamı yoksa, halifesi yoksa halife yok, epeydir yok geriye ne kaldı? Cemaat kaldı cemaat yani sahabe cemaatini bize onların akide ve amel olarak, seyri olarak gidişat olarak, menheci olarak bize sahabenin, selefin menhecini ortaya koyan ilim ehli varsa biz o ilim ayrılmayız yoksa fırkaların hepsinden uzak durmak emrediliyor işte böyle bir durumda o fırkalardan birinin ehli olup da birlerinin namusuna, kanına, dinine dil uzatmak, kanına girmek, bunun gibi fitnelere düşmek, bunların affı e, zor olan şeylerdir. Hatta kişi küfre bile düşürebilecek şeylerdir. Çünkü bir kimse bir Müslümanı e, tekfir ettiğinde ya karşıdaki gerçekten kafirdir, haklıdır ve hatta o söz kendisine döner. Bu bunun gibi riskler söz konusadır. Kanına girdiği zamanda artık kurtarır tarafı yok. Yani Allah bunu başlanmayacağını bildiriyor. Geriye ne kalıyor? İşte katilinin seni affetmesi, bu da yani öldürmüşsün adamı. E, kişi bir Müslümanın kanına masum bir kana bulaşmadığı sürece dinde fıtrat üzere bulunmaya devam eder buyruluyor. İşte bu fırkalar e, böyle bir kana bulaşmaya sebebiyet verecek şekilde tahrik eder insanı. Bu bakımdan uzetli olan kişi herhangi bir Müslümanın kanına, malına, ırzına bulaşmadan kendini korumak için uzet eder. Akidesini de tabii korumak esastır ama dediğimiz gibi akidesini koruması, sahip bir ilim üzere olması zor olabilir ilmin yok olduğu zamanlarda. Amelini duyurmaya çalışan kimse 1072'nı olur rivayet İbn Ömer radıyallanma dedi ki Resulullah aleyhissatvesam şöyle buyurdu Kim amelini insanlara duyurmaya çalışırsa Allah onu halka işittirerek hakir ve küçük düşürür. <gülüyor> İbn Ömer radıyallanmanın gözleri yaşardı bunu rivayet ettikten sonra bu hadis Buhari ve Müslim'in şartlarına göredir. Ahmed Taberani, Ebunay Marfere İbnü'l-Catt Müsned'de, Kudai İbnü'l-Mübarek Zü't'te Elbani Essa'ya da tercih etmişlerdir. Yani kim insanlar için, insanlar beğensin diye amel ederse, yani görünüşte Allah için yapılan amelleri insanlara duyurmak için, yani rüya için, suma için yaparsa, Allah onu duyurur. Ve küçük düşürür. Bu Şimdi düşünün, e, müşahede ettiğimiz bir şey, mesela bu video bidatine bulaşan hiç kimse yoktur ki, bunların gayesi Güya İslam davetini daha geniş kitlelere ulaştırmak. Selef'in işte tevhid menhecini daha geniş kitlelere ulaştıralım. Çünkü hep bidatçiler televizyonlara, kanallara, videolara çıkıyor. Onlar bizi bastırıyor. Biz de onlarla yarışalım diye bu alana girdiler. Şimdi bakın. Bu alana girenlerden kim var? Başarılı olmuş. Öncesine bakın. Yani video işine bulaşmadan öncesine bakın. Bu alimlerin, davetçilerin videoya bulaşmadan önceki davetlerinin seyrine bakın. Şimdiki seyrine bakın. Şimdi rezil olmuş durumdalar hepsi de. davetleri de herhangi bir yere gitmemiş. Bilakis davet daha da çirkinleştirilmiş. Daha da kötü bir duruma düşürülmüş. Yani senin gayen eğer Allah'ın dinine davet ise bu Allah'ın, emrettiği, istediği ölçüler olmak zorundadır. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize gösterdiği ölçüler içerisinde olmak zorundadır. Eğer sen bu ölçüleri aşmak istiyorsan bunun içerisinde nefsin payı vardır. Çünkü sen Allah'ın rızasını istiyorsan Rasul'ün sünnetine uyarsın. Eğer buna uymuyorsa daha başka yollara başvuruyorsan işte kimisi müzik yoluyla bazıları müzik yoluyla bunu şey yapıyorlar. Bazıları işte konferans, Hristiyanların böyle e, konferans salonlarında, kiliseler haricinde konferans salonlarında e, böyle tedliği yaptıkları gibi bunlarda böyle bir yol geliştirdiler. Ve e, bununla daha da başarılı olmadılar. Evet, Hristiyan başarılı oluyor belki kendi yolunda. Ama Allah ne diyor? Allah insanlara duyurmaya çalışan kimseye İşittirir. Onun amelini işittirir ve küçük düşürür. Yani evi gibi parlarlar. Belki geniş kitlelere hitap etme imkanı bulurlar. Fakat bu geniş kitlelere hitap etmelerinin e, elle tutulur bir faydası olmaz. Yani pratik bir dönüş yapan faydası yok. Yani kaç milyonlara hitap ettiniz? Kaç milyarlara hitap ettiniz ey videocular? Kaç kişilere ulaştırdınız siz bu daveti? Kaç kişinin kulağına girdi bu davet? E sonuç nerede? Nerede bu Müslümanlar? Nerede kitap ve sünnetle amel eden bu Müslümanlar? Hani yani? Göremiyoruz. Yani pratik bir faydası yok. Ne oldu? İşte edebiyatı yapılan, aynı Fenerbahçe, Galatasaray taraftarlığı gibi taraftarlığı yapılan bir şey haline geldi. Ama özünde yansıyan bir şey yok. Evet. Tabii aleyhte yapılan şeyleri hiç katmıyorum burada. Yani kendi halinde davet etse, birkaç tane yani amel eden, kitapla sünnetle amel eden, doğru akideyle amel eden 10 tane Müslümana vesile olsa, 1000 tanesine bunu ulaştırıp da amel etmeyen kalabalık oluşturmasından daha hayırlıydı. Sen o kadar insana ulaştırdın belki ama bununla beraber senin aleyhinde de bir sürü şeyler yapıldı. Belki kastetmediğin manalara bazı sözlerin yorumlandı, öyle yapıldı, böyle yapıldı, işitçi denildi falan filan türlü dalavereler yapıldı. Medya onların minderi. Yani medya olayı onların minderi. Minder yani ne demek? Yani güreşe çıktığın zaman hakemler bellidir. Hakemler belli bir taraf tutacağı ortadayken böyle bir mindere çıkmanın manası yoktur. Minder belli. Verilecek notlar belli. O halde burada güreşmenin, burada kendini göstermenin bir manası yok. Burada ancak rezil olursun, sırtın yere gelir. Ha, meşhur olur musun? Olursun. Orada minere çıkmış olursun en fazla. Bunun gibi. Evet, bu alan e, maalesef her meselede olduğu gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın çizdiği sınırların e, yetersiz görülmesi, böyle zannedilmesi sebebiyle işte kimisinin çalgı aletlerini İslam davetine sokmasına, kimisinin kanun erkek karışık, ortamları, konferans salonlarını, seminerleri vs. sokmasına, işte dernekçilik bidatinin girmesine, kimisinin videoyu e, bulaştırmasına sebebiyet vermiştir. E, bu konuda köprünün altından çok kirli su akmıştır. İman ehlinin kalplerinin inceliği, 1073 olur, yuayet Enes Radyalıhan'tan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, Ey ensar topluluğu, sizlere geldiğimde sapıklar idiniz de, Allah Azze ve Celle sizi benimle hidayet etmedi mi? Sizlere geldiğimde dağınık idiniz de Allah sizi benimle bir araya getirmedi mi? Sizler düşmanlar idiniz de Allah kalplerinizi benimle birleştirmedi mi? Onlar evet ey Allah'ın Resulü dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki korkmuş haldeyken bize geldin ve seni güvene kavuşturduk. Kovulmuş idin de seni sığındırdık. Yardımsız bırakılmıştın da sana destek olduk demiyor musunuz? Onlar bilakis Allah Tebarek-ü Teala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize minnette bulundu dediler. Bu hadis Müslüm'ün şartına göredir. Ahmet, Müsnen'le ve Fadaylı sahabeden Nesai-i sünnel Kübra'da rivayet etmişlerdir. Burada Allah Resulü aleyhissalatu vesselam bir nevi bir imtihanda bulunuyor kavmine, Ensara. Yani siz böyle bir düşünceye acaba kapılır mısınız ki? işte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Mekke'de korkutulmuştu. Ona biz destek olduk. Yani biz sığındırdık, güvene kavuşturduk. İşte korkmuştuk, biz sığındırdık. Yardımsız bırakılmıştı. Başta akrabaları ondan yüz çevirmişti. Biz ona kol kanat olduk, destek olduk. Böyle demiyor musunuz? Yani böyle bir düşünce var mı? Onlar bu düşünceden ediyorlar Bilakis Allah Teala seni bize göndermekle Bilakis o bize minnette bulundu diyerek bunu itiraf ediyorlar. Demek ki Ensardan bazılarında bu tip söylemler oldu ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kulağına böyle şeyler gitti. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam da sizler sabık idiniz, yani hak üzere değildiniz. Allah benimle sizi hidayet erdirdi diğer bu sözleri söylüyor. Birbirinize düşman topluluklar idiniz de yani başka bir şeyle olmaz mümkün olmayan, giderilmesi mümkün olmayan bu düşmanlık ki Alimran i İmrân suresinde belirtildiği gibi siz bir ateş çukurunun kenarındaydınız da Allah onun kalplerinizi birleştirdi. İşte buna vesile olan Muhammed Aleyhissat ve Yani iman, iman sayesinde bir kardeşler oldunuz. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam işte bu durumu hatırlatıyor. Onların kendi yaptıklarıyla gurura kapılmalarına veya içlerinden bazılarının böyle bir şey kapılıp da bunun Ensar'ın genelini kuşatmasına böylece mani oluyor. Koyun edinmek 1074 nolu rivayet Ayşe radıyallahu anha'da Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Üm anha'ya dedi ki: "Koyun edinin, zira onda bereket vardır." Bu hadis Buhari ve Müslim şartlarına göredir. Ebubekir ibnül Mukri'nin müceminde Hatip tarihinde, rafi et tedvinde rivayet etmişler. Elbani sayıha da tarcih etmiştir. Dünya işinin değersizliği 1075 nol rivayet. Burayda radiyallahu anh'den Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Dünya ehlinin ardından gidip kazanmayı umdukları şey şu maldır. Yani dünya ehlinin peşinden koşup durduğu şey maldır. Onların kavuşmak istedikleri bu maldır. Bu Müslüm'ün şartına göredir. Darakutni cüzü bir <gülüyor> Tahir'de. Hakim i̇bn İbn Ben Ahmet Nesai i̇bn Dünya İslahül Mal'de Kuday-i Müsnedüşşab'da Beyhak Sünnende rivayet Elbanir Elbani ruhal Muhbil Bin Hadi Cami-i Sait'te etti <gülüyor> Kalbim durumu 1076'ın olur rivayet Ebu Musa radıyallahu anh'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyurdu Kalbin misali ıssız bir arazideki yaprak gibidir Rüzgar onu evirip çevirir Bu hadis Müslim'in şartına göredir bunu İbn-i Ebi Asım Es-Sünnet'e Ahmet, İbn-i Mace Bezzar, Ab bin Hümeyt, Rüyani, Haris bin Ebu Usame, İbn-ül ve Tehsibül Kemal'de Mizzi e, tahric etmişlerdir. Evet, kalbin durumu böyledir. Yani musibetler, başa gelen olaylar onu evirip çevirir. Rüzgarın yaprağı çevirdiği gibi ıssız bir arazide. Bu sebeple Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ya müsebbitel kulüb sebbit kulübena ala dinik duasını yapmayı zikrini yapmayı teşvik ederdi. Bunu kendisi de yapardı. Kalp evlülüp çevrilen, sürekli değişen bir şeydir. Bu yüzden kalp deniyor. Kalp kalebeden gelir. İnkılap kelimesi de buradan gelir. Yani değişme, devrilme, değişme. Sahte paraya da kalp para derler. Kalpazan yani kalp basan Demek. Oradan gelme, oradan bozulmadır kalp, pazan kelimesi. Kalp basan, yani sahte para basan demek. Yani değiştirilmiş para. Kalp de böyle değişken olduğundan dolayı kalp diye isimlendirilmiştir. O yüzden ya mukallibel kulüp, yani e, kalpleri evrip çevren. Mukallip, evrip çeviren Yani evrip çevrilme manasındadır e, kalebe. E, burada işte kimse bugünkü haline e, göre kendisini veya başkasını değerlendirmesin. Kalpler değişir. Tepe taklak olur. İyiken kötü, kötüken iyi olur. E, yani hidayet vermek de, hidayet üzerine sebat ettirmek de Allah azze ve celle'ye aittir. Ameller sonuçlarına göredir. 1077 ne olur rivayet? Enes R.A'dan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kimsenin son durumuna bakmadan onu beğenmemelisiniz.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 Dediler ki, Allah Resulü onu ölümünden önce nasıl çalıştırır? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu salih amel işlemeye muvaffak kılar, sonra canını alır buyurdu. Bu hadis buhar ve Müslim'in şartlarına göredir. İbnül Adim, talep fî tarihi halepte, Ahmet, Ziyaülmakzı el-Muhtare'de, Ebu Yala, Ebu Naim tarih beyanda Ebu Şeyh Tabakat'ta, Abun bin Hümeyt lalkayı, e, Acurri, El-Kadav kaderde Beyhaki rivadetler. Sadece son cümleyle, ee, İbn Nebyas'ım es-Sünne'de Ahmet Hakim, İbn İbn Ziya, Tirmizi, Begavi, Ebu Ya'la, Taberani, İbnü'l-Mübarek rivayet etmişlerdir. Küçük görülen günahlardan sakınmak. 1078 nolu rivayet Seylbin Se Se Sadreddin dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizleri küçümsenen günahlardan sakındırırım. Zira küçümsenen günahların misali ıssız bir arazide bir ateş yakan bir toplum misali gibidir. Onlardan biri bir odun getirir, diğeri de bir odun getirir ve onu tutuşturarak ekmek yaparlar. Küçümsenen günahlar da böyledir. Ne zaman onlara tutunulursa sahibini helak eder. Bu hadis Bukhar ve Müslim şartlarına göredir. İbn-i ettevbede et-Tevbe'de, Ahmet, Begavşer-i Sünnet'te, Taberani, Rüyani, Beyhakşu Abliman'da, Zeheb-i Mucem-i Şuyu'ta rivayetler ettiler. Elbani da tercih etti.'' no rivayet Ebu Ureyra Radiyalan'ta Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Muhakkak ki şeytan şu topraklarınızda kendisine ibadet edilmesinden ümitsizdir. Lakin sizin küçük gördüğünüz şeylerden razı olmuştur. Bu hadis Bukhara ve Müslüm'ün şartlarına göredir. Ahmet, Ebu Nâhilletül Evliya'da riadettiler, Elban-ı Sayyya'da Muhbil bin Adicam-ı etmiştir. İnsanın emsallerinden üstün olmaz. 1080 ne olur rivayet Selman radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisi gibi olan binlercesinden daha hayırlı olanı insandan başka bir şey yoktur. Yani kendi cinsi gibi hepsi aynı olan şeyler içerisinde kendi emsal olan şeylerden daha hayırlı olan insan gibi bir şey yoktur. Buhar ve Müslim şartlarına göre rivayet etmişlerdir bunu. Temman fevayette, İbn-i Bişran emalde, Taberani, Ebu Şeyh emsalde, Rafi ettedvinde tedvinde rivayet etmiş, Elbani da taric etmiştir. Yani emsal kitaplarında özellikle konu edinilmiştir bu hadis. Çünkü elebi bir ifadedir bu. Kendisi gibi olan, binlercesinden daha hayırlı olan şeyler içerisinde, insandan başka bir şey yok. Yani düşünün, 100 tane deve, yani hepsi de deve. Birinin diğerinden böyle açık farklı hayırlı olmaz hem aynı cins olan şeyler içerisinde ee, insana göre uzaktır yani insanda bu daha farklı insanların hepsi tek cinsidir ama yani e, mahlukat içerisinde binlercesinden hayırlı olabiliyor bir tek insan o topluluk içerisinde Yani bu bir genelleme bir ifade. Yani muayyen belli bir kişiye, bir topluğa istinaden söylenmiş bir şey değil. Genel bir ifade u. Din uğruna malları ve canları feda etmek. 1081 nolu rivayet. Hittan bin Abdullah es-Sedusi, dedi ki, Cünded bin Abdullah radıyallahu an Basra'ya yanımıza geldi. Gitmek istediği zaman onu husul mükatebe kadar uğurladık. Kendisine Ey Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sahabesi, bize tavsiyede bulun dedik. Şöyle dedi,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 Doğuracağı meşakkat ve sıkıntıya rağmen onunla amel edin. Yani zorluklarla karşılaşsanız da Kur'an'la amel edin. Bir bela ortaya çıkarsa canınızı korumak için mallarınızı feda edin. Burası önemli bir cümle. Bir bela ortaya çıkarsa canınızı korumak için mallarınızı feda edin. Bela artarsa kanlarınızı yani canınızı dininiz için feda edin. Zira asıl mağdur olan dini elinden alınandır. Burada işte bazılarının çarpık maslahat anlayışına bir reddiye vardır. Çünkü onlar bir bela ortaya çıkınca canlarını korumak için dinlerini feda ederler. Dinlerinden taviz verirler. Yani bundan maslahat zannederler, öyle dans ederler. Ne diyor? Bir bela ortaya çıkarsa canınızı korumak için malınızı feda edin. Malınızdan vazgeçin. Yani maaşınızdan, malınızdan neyse vazgeçin ama dininizden feda etmeyin. Bela artarsa, bu sefer kanınızdan, canınızdan, yani canınıza gelecek bir zararı göze alın, fakat dinizi koruyun. E, zira asıl mağdur olan dini elinden alınandır. Asıl soyulan dini soyulandır. Şüphesiz cennetten sonra fakirlik yoktur, cennetten sonra gelen sonra da zenginlik yoktur. Kuşkusuz cennemin esiri kurtarılmaz, fakiri zenginleşmez. Selam üzerinize olsun. Evet bu eser Müslüm'ün şartına göredir. Ebu Ubeyd Fadaylul Kur'an'da İmnebi Şeybe, İmne Ebi Asım El Ahad vel Mefan'de, Ahmet Züüt'te ve Müsned'de Müsned'inden naklen bu sayrı e, ithafta zikretmiş beyhaki Şahab-ı rivayet etmiştir. Ümitsizliğe düşmeden amel etmek. 1082'nin o rivayet Enes bin Mağik radıyallahu dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet koptuğu zaman birinizin elinde bir fidan varsa onu kıyamet kopmadan dikmeye gücü yeterse bunu yapsın. Bu Hadis Müslüm'ün şartına göredir. Tayali'si, Edeb-ül Buhari Bukhari, Ab bin Hümeyt, Ahmet, Ziyal-Maktis, muhtarede Bezzar rivayet etmişler. Elbani ve şey Şeymukbil sayılamışlardır. Yani kıyamet koptuğu zaman, yani kıyamet kopuyor. Elinizde bir fidan varsa bunu dik. Diksin. Ne demek bu? Yani kıyamet kopuyor zaten. Yani onu diksen ne olur, ne olacak demesin. Bu yani e, yine Müslümanın ümitsizliğe düşmemesi konusunda, yaptığı ameller noktasında, ümitsizliğe düşmemesi noktasında e, güven açlayıcı bir ifadedir. Yani ne demek? İşte insanlar zaten gelmiş gidiyor, ben mi düzelteceğim, ben mi ne yapacağım, yani ne olacak, ben yapsam, bir şeyler yapsam ne olur? E, böyle demesin. Bilakis e, sen hayrı muradet çünkü müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yani müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Yapamadığı nice şeyler vardır ki, Müslüman onu gerçekten samimi niyetle istediği için yapmış gibi ecir alır. Yani bu bildirilmiştir hadislerde. Niyet bu sebeple amelinden daha hayırlıdır mümin için. Bu sadece mümin için söz konusu. Hayra niyet eder ve o yolda elinden geleni ortaya koyar. Yani gücün yettiğini ortaya koyar. Nihayetine ulaşmamış olabilir. Yani biz istiyoruz ki dünyadaki bütün insanlar e, cennete girsin. Yani buna bu hidayete kavuşsun. Bunun için e, bunu arzuluyoruz. Çalışıyoruz. Ama bizim çalışmamızla ne oluyor ki? 10 sene, 20 sene davet yapıyoruz. Çalışıyorsun. Belki bir kişiye hevesli oluyorsun. Bunu sakın küçümseme. Yani biz şurada oturuyoruz. Yani dernekçiler geniş kitlelere hitap ediyor falan filan hiç mesele değil. Bizim niyetimiz ne? Allah ve Rasulünün emrettiği şekilde onların çizdiği sınırda gerektiği gibi hareket ederek istenen hedefe ulaşmak. Aynı karıncanın misali gibi. Yani o İbrahim Aleyhisselam hakkında anlatılan, onun ateşe atıldığı sırada ağzında bir damla suyla giderken işte kuşlar bununla dalga geçmişler de işte sen ağzında bir damla suyla o ateşi söndüreceğini zannediyorsun? O da demiş ki, İsrail'de giren bir kısa bu. O da demiş ki yani ben belki o ateşi söndüremem bu suyla ama yarın Rabbim bana hesap sorduğu zaman sana düşenden ne yaptın diye mesuliyet üzerinden atmış olurum diyor. Bunun gibi birincisi bakın mesuliyetin üzerinden atılması yani üzerimizde farz olan bir şey var. Emri maruf neyyan münker Biz sokaklara çıkıp da etrafta geniş kitlelerde emri maruf neyyan-l-münker yapamıyoruz. Gücümüz yetmiyor. İmkan yok. Zemin müsait değil. Ama e, şu var. Mesela biz cihad etmek istiyoruz. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam buyuruyor ki işte kalbinde cihad etmeyi arzulamadan ölen bir kimse caliyede nifaktan bir şube üzere ölür. Bu bir nifak şubesidir. Biz cihada arzuluyoruz ama biz bugün cihada teşvik etsek şu an yani minberlere çıkıp cihada teşvik etsek insanlar cihada açarsak nasıl bir cihat olacak bu? Cihat diyorsun adam Suriye'ye gidiyor. Cihat diyorsun işidin safına giriyor. Cihat diyorsun abuk subuk ne diyor belirsiz saflara giriyor. Cihat diyorsun oy kullanıyor. Cihat diyorsun 15 Temmuz'daki şeylere cihat diyenler var yani. Cihat diyorsun, mitingler yapmaya cihat algılıyor. Yani anlayışların tasih edilmesi lazım. Cihat dediğin Allah'ın kelimesinin en olması için, ehli İslam'ın küfür ehliyle yaptığı savaştır cihat. Yani kavramlar, doğru kavramlar olacak ki biz böyle şeyler söyleyelim. Biz zühd diyemiyoruz mesela. Niye? Zühd diyorsun, adam tasavvufçulara gidiyor. İbadet diyorsun, tasavvufçuların anladığı şekilde ibadet yapıyor vesaire, vesaire. Hadise çağırsan, yani sünnete çağırsan, uydurma şeye, yani uydurma hadislerle e, amel etmeye kalkıyor. Yani Ramızül Hadis de e, şey kitabı, hadis kitabı değil mi? Veya işte Suyti'nin kitapları tercüme edilmiş, Cami-ü Sagir. zıvır bir sürü kitap var. Sahi ile batılın karışık olduğu. Hadisle amel ile çağırdığın zaman, böyle mutlak olarak çağırdığın zaman, bu sefer buraya gidiyor. Bu sebeple biz ölçülü yani sahih sünnete, sahih imana, sahih tevhid anlayışına, sahih cihad anlayışına, sahih zühd anlayışına, yani hep sahih kaydıyla, sahih olan dine çağırma peşindeyiz. sahih tercih ettiğimiz zaman batıl olanlardan sıyrılmış oluyoruz. Batıl olanlardan sıyrıldığında işte böyle bir topluluk kalıyor. Batıl olanı arzu etmeden de şöyle bir topluluk kalıyor yani. Yani bu aslında Allah'a hamd etmemiz gereken bir şey. Biz istiyoruz ki bütün insanlar hakka hidayete kavuşsun. Yani bunda vesile olmayı isteriz tabii ki. Ama bizim gücümüz şunlara yetiyor. İşte biz kitap basıyoruz, her yere ulaştıramıyoruz, satamıyoruz. Sattırmıyorlar Veyahut da e, daha farklı tepkiler oluyor. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Yani yarın Allah azze ve celle sorguladığı zaman ya Rabb bizim gücümüz buna yetti. Senin belirlediğin ölçülerle biz ancak bunu yapabildik. Sen bizi sorguya çekme. Sonuç, sonuca ulaşalım ya ulaşmayalım. O sonuca ulaştırmak Allah'ın işi. Allah dilerse ulaştırır, dilerse ulaştırmaz. Başkasına nasip eder. Ama önemli olan bizim burada kendi namımıza, kendi hesabımıza çalışmamız. Yani ne diyor? Yani bir fidan kıyamet koparken dikebiliyorsan dik. Yani bu fidan işte orada yetişecek, yetişmeyecek, bundan meyvesinden kurtkuş veya insan yiyecek, yemeyecek. Orası senin meselen değil. Orası seni ilgendirmiyor yani. Sen bu fidanı dikmekle memursun. Yani akılla yer yok. Bilakis dine teslimiyet var. Fidan dik. Kıyamet kopuyor olsa fidan dik. Ya bundan işte kim ne fayda görecek? Seni ilgilendirmiyor. Ben faydasını göreceğim bak. Bunun sayesinde Allah bana ne vaat ediyor? Yani Allah Resulüne itaat ediyorum. Allah'a itaat ediyorum bunu yapmakla ben. Bu bana yetiyor. Mesele bu. Yani bizim e, buradaki hakikati görmemiz lazım. Yoksa e, görünen, e, elle tutulan belli faydaları elde etmek e, değil burada. Allah'a ve Resulüne itaat her şeyden önce. İnsanlardan istemenin çirkinliği 1083 ne olur rivayet. Evet, süre... Çok uzun oldu. Bunu inşallah bir sonraki derse bırakalım. Konuyu tamamlamayı. Burada bitirelim. Subhaneke Allahümme ve bihanlik ve eşhedü enne ilahe illa ente vahdike la ve estağfurke ve etu bileyk.